وَسَلَّمَ تَسْل۪يمًا كَث۪يرًا مَز۪يدًا اَمَّا بَعْدٍ Bugün 7 Şubat 2010 Pazar. Ehli Sünnet'e göre iman serisi derslerimizin 3. dersi. Tevfik Allah Azze ve Celle'den. Bu 3. Üç, dersimiz dedik değil mi? İlk 2 derste tabi hala mukaddime sadedindeyiz. İnşallah dediğimiz gibi mukaddime daha böyle 2-3 ders daha veya 4-5 ders daha sürecek. Bugün üçüncü dersimiz ve esaslar zikrediyorduk. Bazı esaslar zikretmiştik. Bugün altıncı esas olarak diyoruz ki Ehl-i Sünnet vel cemaat iki taife muhalefet etmiştir meşhur. Ne iki taife? Bunlardan birincisi hariciler, ikincisi kim? Mürciyeler. Tamam. Hariciler bunlara göre, şimdi hariciler dedik, mürciyeler dedik. Bunların kendilerine göre iman tarifleri var. Şimdi bunlar kim? Ne düşünüyorlar? neden ehl Sünnet'e muhalefet eden iki meşhur fırkı olarak bunlar biliniyor? Tamam Şimdi bunları tek tek kısaca ele alalım. Tabi mukaddime sadetinde olduğumuz için sık sık vurguluyoruz bunu. Ee, çok tavsiye inmiyoruz. Yani yüzeysel olarak herkesin anlayabileceği muhtasar olarak geçiyoruz mevzuları. Tabi çok önemli. Bunlar zaten mukaddime kısmından sonraki bu 8. 9. dersten sonra mevzuya asıl olarak indiğimizde bu mukaddime kısmı işte bu ilk 7-8 derslik olacak. Mukaddime kısmı bir temel, bir basamak olacak. E, Tavsilatlı kısmında bizimle devam etmek isteyenler için mesela. Tamam. O yüzden... Yani eğer tafsili kısmı anlamak istiyorsan... ...temeli iyi anlayacaksın. Tamam. O yüzden temeli... ...temel de zaten muhtasar olarak verilir. Şimdi hariciler bunlara göre iman tek cüzdür. Neymiş... Tek cüz. ehl sünnete muhalefet ediyor bunlar. Biz her zaman ne diyoruz? İman cüzlere bölünür. Nebisa Selemin buyurduğu gibi. El-i'man-u bidun ona una şubedir. İman yetmiş küsür şubedir. Tamam mı? Şimdi o zaman hariciler ilk muhalefet etme noktası hemen ortaya çıkıyor zaten. Bunlar diyor ki iman tek bir cüzdür. Yani cüzlere ayrılmaz. Tamam mı? Tabii bununla beraber ehli sünnet gibi tarif ediyorlar. Bu noktadan sonrasında diyorlar ki iman söz ve ameldir. Yani kalb ile tasdik, dille ikrar, azalarla ameldir. Bu noktada aynı ehli sünnet gibiler. Ama muhalefet ettiği yer neresi? İman tek bir cüzdür cüzlere bölünmez. Cüzlere bölünmeyince de artma ve eksilme diye bir şey söz konusu olmaz. İşte bu noktada ehl sünnete muhalefet ediyorlar. Bir insan dese ki ehli sünnet ile hariciler arasındaki fark ne? Haricilere göre deriz ki iman kalb ile tasdik, dille ikrar, azalarla ameldir. Ehli sünnete göre de kalbiyle tasdik, dille yıkar, azalarla ameldir. Ancak ayrılık noktası, haricilere göre iman tek bir cüzdür, tek bir, tek bir şeydir, cüzlere bölünmez. Cüzlere bölünmeyeceği de zaten artma ve eksilme diye bir şey söz konusu olmaz. Burayı anladık. Ehli sünnet ise iman cüzlere bölünür. Hangi cüzü terk etmişse terk ettiği cüze göre hüküm verilir o insana. Eğer terk ettiği cüz, küfrü gerektiren cüzlerdense kafirdir o. Küfür işlemiştir. Eğer e, küfrü gerektirmeyen cüzlerdense ona göre değer verilir ona. Ona göre cürmünü alır o. Tamam. Burayı anladık. O zaman bunlar ehl-i sünnete neyde mukarebede ediyor? Artma ve eksilmedi. Artmaz ve eksilmez diyorlar. Ve şöyle to toparlıyorlar, diyorlar ki iman tek cüz olduğu için ve cüzlere bölünmediği için bir cüzün gitmesi neyi gerektirir? Küllüğün gi gitmesini gerektirir. Yani mesela tabir sahihse nesne olarak örnek veriyorum. Şu bardak tek bir cüz. Bunu parçalamak mümkün değil. Diyelim ki öyle bir maddeden olmuş ki mesela, hiçbir güç mesela, misalen yani anlamak için hiçbir güç bunu bölemiyor. Yani bir zerre bile alamıyor bu bardakta. Tamam. O zaman ya bu küllü gidecek ya bu küllü kalacak. O yüzden diyorlar ki en ufak bir özelliğin imanın imanı vasfeden bir şeyin vacipler noktasında gitmesi bunun küllünün gitmesini gerektirir. Anladık burayı. Şimdi o zaman bunların iman tek cüz çıkış noktaları burası. Mürciyeye baktığımızda Aynı çıkış noktasıyla çıkıyorlar. Şimdi tabir sahi ise haricilere ters tepki olarak çıkmışlar, tamam? Tam zıt yani. Ters tepki olarak çıkmışlar. Ehli sünnet bunların arasında e, vasat bir taife zaten. Şimdi bunlar diyorlar ki aynı e, hariciler gibi iman tek bir cüzdür, cüzlere bölünmez. Bir birazı kaldığı zaman ne yapar? Hepsi var demektir. Hariciler de aynı mantıkla yola çıkıyor ama sonucu değiştiriyorlar. Biraz gitmişse hepsi gitmiş demektir. Anladık burayı. Bunlar diyorlar ki iman masiyetle eksilmez. Muhalifet ettiği yerler neredesiyse yine atma ve eksilmede ehli sünnete. Yani Mürcienin ehli sünnete muhalefet etmesi, Haricilerin ehli sünnete muhalefet etmesiyle aynı. Çünkü mürciyeler de ne diyor? İman tek bir cüzdür. Cüzlere bölünmez. Ve artma ve eksilme diye bir şey söz konusu olmaz. Zaten neden artma ve eksilme olsun ki? iman kamil zaten onlar için. Kamil olduğu için artma ve eksilme diye bir şey söz konusu olmaz. Anladık burayı. Ve bunlar peki haricilere nereden ayrılıyorlar? Diyoruz ki haricilere şu noktadan ayrılıyorlar. Ve ehl-i sünnete de şu noktada ayrılıyorlar. Diyorlar ki amel imandan ne? Cüz değil. Halbuki hariciler ehl-i sünnet gibi demişlerdi amel imandan cüz diye ama muhalefet ettikleri nokta artma ve eksilme noktasındaydı. Mürciyelerin ehli sünnete muhalefet etmesi ise hem hariciler gibi artma ve eksilme noktasında hem de amelin imandan cüz olmama noktasında. O yüzden tabir ise ki sahih, mürciyeler ehli sünnete ve haricilere muhalefet ettikleri nokta amelin imandan olmaması. Yani onlar amel imandan değil derlerken Mürciiler kime muhalefet etmişlerdir? Hem heli Sünnete hem de Haricilere. Tamam? Böyle 3 e, kavil arasını cem ettik. Yani birbirine muhalefet noktasında ne yapmış olduk? Belirtmiş olduk, cem etmiş olduk. Tamam? Şimdi bunların çoğu, mürciyelerin çoğu ameli imana sok yani Mürciilerin de icma vardır. Amel imandan cüz değildir. Ama hangi amel? Zahir ameller, kalbi ameller değil. O yüzden zaten cumhurul mürciye yani mürciyelerin cumhuru yani tabir sahihse yani yüzde belki de 99'a yakın yani. Çok küçük bir taife hariç. İşte Cehmet bin Safvan gibi falan. Ve onun bazı taifesi. Bunlar hariç. Mürciyenin büyük bir kısmı kalp amellerini ne yaparlar? İmana dahil ederler. Kalp amelleri imandandır derler. O yüzden ehli sünnetle biz mürciyenin arasını ayırırken, mürciyeler ameli imandan saymıyor derken buradaki e, bu sözümüzü beyan etmemiz, e, açmamız daha hoş olacak. Yoksa aksi halde bu yanlış anlamaya götürebilir. Ve maalesef bu açılmıyor, bu müşkilat. Neden açılmıyor? Yani tabir sahihse onlara belki biraz adaletsiz yaklaşım olabilir bu. Çünkü amel lafzının içine hem kalbi ameller girer, hem de hangi ameller girer? E, kalbi ameller ve fiili ameller, zahiri ameller girer. Sen mürciyeler amel imandan değildir derken bunu insanlara anlattığın zaman karşı taraf şunu da anlayabilir mi? Yani demek ki bu mürciyeler kalbi amelleri de neden kalbi amelleri de ve ağzalarla amelleri de imana saymıyorlar diye karşı taraf anlaş anlayabilir ki bu yanlış çünkü az önce dediğimiz gibi mürciyelerin büyük bir kısmı kalp amellerini ne yapar imana sokar. O zaman ehli sünnetle mürciyelerin arasında tartışma konusunu ortaya koyduğumuzda Mürcieler ameller imandan değildir. Ameller imanın müsemmasından değildir şeklindeki selefin sözlerinden kasıt zahir amellerdir. Yani mürcieler zahir amellerine imana sokmazlar. Tabi bunlar ileriki noktada, ileriki derslerde inşallah gelecek. Tafsilli olarak. Bu dediğimiz gibi muhtasar. O zaman ehl-i mürciyelerin arasında ne var? İcma var. İman tek bir cüzdür. Bu noktada mürciyeler arasında ne var? İcma var. İman tek bir cüzdür, artmaz ve eksilmez. Bunda da icma var. Ameller imanın müsemmasına dahil değildir. Bunlar, bunda da icma var mürciler arasında. Tamam. Sadece kalp amelleri imana dahildir, değil midir? Bunda ihtilaf var mürci arasında. O yüzden zaten Ebu Hasan el-Şärı bunu söylüyoruz. Mesela Makalatül İslamiyinde mürciye kısmını anlattığı zaman ilk zikrettiği cümleler arasında. Görürsün ki mürciyeleri 12 taifeye böler. Der ki mürciyeler 12 taifeler kendi aralarında. Ve bu 12 taifenin büyük bir kısmı, tamam? Büyük bir kısmı kalp amellerini imana dahil ederler. Şimdi kısaca mürciyeden bahsettiğimiz için şuna değineceğiz. Mürciye grupları ve taifeleri en meşhur. Biz dedik ki Ebu Hasan el-Eşhari 12 taifeye kadar çıktığını söyler mürciyelerin. Ancak bunlardan özellikle Ehl-i Sünnet'in muha muhatap aldığı, ve mürciyelerin çoğunluğunu oluşturduğu ve daima tartışmanın konu etrafında dönme noktasında ehli sünnetin muhatap olarak aldığı veya onların ehli sünneti cephe olarak aldığı fırka dört tanedir mürciyeden. Tamam. Mürciyeden ne? Dört tane meşhur taife vardır, grup vardır. Birincisi, derler ki bunlar, iman sadece sözdür diyenler. Bunlar der ki iman sözden ibaret. Sadece İman, söz, sözle beyan etmekten ibarettir derler. Mesela bunu söyleyenler kimler? Kerramiyeler. Bunların bütün bu görüşleri mukaddime kısmından sonra, yani bu 7-8 derslik mukaddime kısmından sonra, tavsiyeyle indiğimizde, tavsilli şekilde anlatacağımız konulardır bunlar. Tamam Burada kısaca e, geçeceğiz. Neymiş birincisi? İman sözdür diyenler. Bunlar kerramiyeler. Muhammed İbni Kerrami Sıcistanidir. Bunları mesela büyük alimler olarak bilinen. İkincisi, yani bu mürce taifelerinden ikincisi cehmiyeler. Tamam, bunlar da ne diyorlar? İman marifetten ibarettir, yani bilmekten ibarettir. Yani bunların bu sözünün lazımına göre, yani bu sözlerinin lazımına göre, gereğine göre iblisin mümin olması gerekir değil mi? Neden? Çünkü iblis biliyordu Allah Bunlara göre iblisin mümin olması gerekirdi. Çünkü iblis biliyordu. Üçüncü taife ise bunlardan, ki bu günümüzde şu an en çok, var olan ve meşhur olan, iman tasdikten doğrulamaktan ibarettir diyenler. Sadece iman tasdikten, tasdik et bu imanı, doğrula, tasdik et, iman bundan ibarettir. Kalben yalanlama, tasdik et, iman bundan ibarettir. Bu da eşarilerin müteahirlerinin, değil mi? Eşarilerin müteahirlerinin. Neden müteahir? Yani son dönem eşarilerinin, sonradan gelen, yani e, mütekaddim dediğimizde ne anlaşılır? ilk dönem eşarilere. Bu daha sonraki dönem eşarilerin görüşüdür. Ne? İman, tasdikten ibaret. Dikkat edecek olursam bunların sözünün gereği de bunların mezhebinin lazımı da buna lazımul mezhep diyoruz. Bunların sözünün bu gereği yani lazımul mezhep demek veya e, sözlerinin gereği demek yani sözlerinin mezheplerinin doğurduğu sonuç demektir. Anladık Bunların bu sözlerinin doğurduğu sonuç neye götürüyor? Aynı deminki gibi. iblisin mümin olması gerekir. Neden? Çünkü iblis yalanlıyor muydu? Tasdik ediyordu. Hatta Allah subhanehu teala onu kovduğunda bile Rabbim diyordu. İzzetine emin ederim diyordu. Anlatabiliyor muyum? Anladık burayı da. Ee, üçüncüsü bunlar. Dördüncüsü ise e, iman söz ve e, itikattır diyenler. Yani dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Diyenler ki bugün... Türkiye'de en meşhur olan budur. Tamam. Ameller imanın nişanmasından değiller. Değildir bunlara göre. Bunlar da kim? İşte mürciyetül fukaha dediğimiz fıkıhçı mürciyeler. Mürciyetül fukaha dediğimiz fıkıhçı mürciyeler. Yani neyi bunlar? İşte Hammad İbni Ebu Süleymanla başlayıp, başlayıp Ebu Hanife ondan alıyor. Zaten Hammad İbni Ebu Süleyman kim? Ebu Hanife'nin hocası. Ebu Hanife tutuyor bu görüşü. Hammad İbni Ebu Süleyman alıyor. Zaten Kufa fukahaları komple artık e, bu görüşü yayılıyor ve bu görüşü benimsiyorlar. Tamam. Bunlara göre nedir? E, bunlara göre iman, kalb tasdik, dille ikrar, azalar ise imandan değildir. Tamam. İşte bu dört sınıf en meşhur olan mürciye gruplarında. Peki, ehli sünnet ile mürciye arasındaki ihtilaf hakiki midir? Tabi, mürciyeden kastımız e, mürciyetül fukaha. Şimdi bu meşhur yani Ebu Hanife ve eshabının, e, hatta Ebu Hanife'nin hocasının, Hammadi bin Süleyman'ın bu görüşleri meşhur onlardan. Sahih mi bu görüşler? Bu görüşler sahih. Peki bu görüşten e, tövbe ettiler mi? Allahu Alem raci olan görüş etmediler. Bu sık sık söyleniyor. Bunu ileride işleyeceğiz. Ancak burada bir yere vurgu yapacağız. Şimdi görürsün ki bazı bizim ehli sünnetten, bazı ilim ehli, bazı alimler aralarında tartışma olmuş. Yani bu mürciyet fukaha, yani Ebu Hanife ve onun gibi düşünenler, bu alimler ile selefin hakiki görüşü lafsi bir ihtilaftan ibaret mi yoksa manevi bir ihtilaf mı? Yani lafsi ihtilaf ne, manevi ihtilaf ne? veya hakiki ihtilaf mi? Manevi ve hakiki ihtilaf şu demek, yani ihtilaf var gerçekte, mana olarak bir inanç noktasında ne var? Hakiki olarak bir ihtilaf var. Buna hakiki veya manevi ihtilaf denir. Lafsi ihtilaf ne? Yani sadece kullandıkları lafızlar farklı ama sonuç aynı kapıya çıkıyor demek. Tamam yani ikisi de aynı şeyi söylüyorlar demek. O zaman ehl-i sünnet ile mürciyetül fukaha yani Ebu Hanife ve onun gibi düşünenler. Ki bunlar ne düşünüyordu? İman, kalp ile tasdik, dirili ikraf. Bunlarla ehl-i sünnet arasındaki iman noktasındaki bu ihtilaf hakiki ihtilaf mıdır? Gerçekten bir ihtilaf var mıdır? Yoksa lafsi laf ihtilaf mıdır? Yani aslında hepsi aynı şeyi kastediyor ama hepsi aynı şeyi kastediyor ama e, sadece lafızları, cümleleri farklı kuruyorlar. Böyle midir? Allahu alem ileriki derslerde tavvını tafsil işleyeceğiz. Allahu alem ihtilaf lafzi ihtilaf değil. Bunu özellikle vurgu yaptık. Neden mesela bizim mesela Ehl-i Sünnet âlimlerimizden e, e, İbnü'l-Ezz mesela Tahavi'ye şerh eden o, Ebu Hanife ile mesela Ehl-i Sünnet arasındaki bu ihtilafın lafz ihtilaf olduğunu söyler imandaki bu ihtilaf. Bu hatadır. Hata etmiştir orada İbn-i Anladın? Hata etmiştir. Çünkü ihtilaf Allahu u Alem, hakiki ihtilaftır. Bu ileride tafsili gelecek. O yüzden zaten Şeyh Elbani, sonra Şeyh Bin Bazı Rahimahumullah, bunlar mesela buna özellikle vurgu yapmıştır ihtilafın hakiki olduklarına dair. Özellikle bunu vurgulamışlardır. Tamam İhtilaf o zaman ne? Lafsi değil. Hakiki ihtilaf var. Bu altıncı esastı. Şimdi yedinci esasımız. Şimdi birçok ehli sünnete muhalefet eden veya ehl sünnete buğz eden veya düşmanlık eden birçok kişiler mesela ehli sünneti mürciyelikle suçlamışlardır. Tamam. Mürciyelikle suçlamışlardır. Mesela günümüzde Mesela vefat eden ehli sünnet alimlerimizden, mesela Şeyh Elbani olsun, mürciyelikle suçlamışlardır, mutlak bir mürci olarak kabul etmişlerdir. Hiçbir tavsile gitmeden, e, lafızda adaletsizlik yaparak. Tamam, zaten bunların çoğu miskin, yani. doğru düzgün imanı bilmezler de, bildikleri kadar bu iman ilmiyle de birilerini e, mürciye yapabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi de mesela Şeyh Elbani'dir. Şimdi o zaman biz bakacağız yani mürciye bunların sınırları, kalıpları, daireleri ne ki insanlar bir şey yaptığında veya işlediğinde veya terk ettiğinde bu dairenin içinde kalsın veya çıksın. Çeşitli sınırlamalar, kalıplar gerekir. Şimdi mesela Halal'ın sünnesinde rivayet var diyor ki bir adam Abla ibn Mübareke geliyor diyor ki eteral irca yani sen irca görürsün demisin, ircayı benimsiyor musun diyor. Diyor ki diyor ki ene aqulu'l imanu qaulun ve amel فَكَيْفَ اَرَلْ Ben iman ne diyorum? Söz ve ameldir diyorum. Nasıl mürciyeyi benimsemiş olurum ki? Nasıl mürciye görüşünü söyle, söyle, söylerim ki? Hı? Tamam. Yani burada i̇bn Mübarek ne diyor? Ben iman söz ve ameldir dediğim zaman mürcelikten ne yapmış oluyorum? Mürcelere muhalefet etmiş oluyorum diyor değil mi? Şimdi o zaman bileceğiz. Selef F'e göre kimler mürciyedir? Ehl-i e göre kimler mürciyedir, kimler değildir? Kimler ne yaptığı zaman mürciyeliğe gider? Kimler neyi benimsediği zaman, neyi söylediği zaman ona mürciye diyemeyiz. Veya mürciyelikten kendisini beri etmiştir bu kişi. O yüzden bazı noktalar belirteceğiz. Mesela birinci nokta, imanın artma ve eksilmesi. Kim, her kim seleften, bu şeyh olsun, başkası olsun. Kim bunu söylerse, İrca'dan ne olmuş? Beri olmuş demektir. Her kim iman artar ve eksilir derse bu ne yapmıştır kendisini? İmandan, irca'dan beri etmiştir. Nasıl? İrca derken mürciğe mi? Evet tabii mürciye. Kendisini ne yapmıştır? Beri etmiştir. Tamam. Ee, mesela Elberbahari mesela ehli sünnet alimlerimizden. şerh de diyor ki Men iman yezidu ve yenkuz. her kim iman artar ve eksilir derse fekat beri aminal irca'i kullihi evlihi ve ahrihi yani başından sonuna kadar ilcanın bütününden ne yapmıştır kendisini beri etmiştir beri olmuştur bu kişi Anladık burayı ircadan ne yapmıştır bu kişi beri olmuştur ee, baktığın zaman elbani mesela örnek yani sadece bu mevzumuz özellikle elbani değil yani genel kalıpları vermek artar ve eksilir der mesela Şehralbani tamam. Yine mesela İmam Ahmed buna benzer Abdullah'ın sünnesinde mesela buna benzer şey İmam Berbahar dışında İmam Ahmed de söylemiştir böyle bir şey tamam. Bunun sebebi işte şu. Yani neden bu kişi iman artar ve eksilir dediğinde Mürcieden beri olmuş oluyor? Bunun sebebi şu. Çünkü Mürciyeler diyorlar ki iman tek vücuttur, doğru mu? İman tek vücuttur. Cüz. Cüzlere bölünür mü? Bölünmez. Ve bunun üzerine her kim iman artılır ve artar ve eksilir derse bunların en başta gelen usullerinden birine muhalefet etmiş midir? Etmemiş. Etmiş. Etmiştir. Otomatikman iyidir. Cadan ne olmuştur bir insan? Bere olmuştur. Bu birinci nokta. Neydi o zaman birinci nokta? Kim iman artılır ve eksilir derse kendisini bere etmiştir. Bunu bizim selebimiz söyler. İmam el-berbahari şerhü sünnede Ahmet ibni Hanbel'den buna benzer sözler var. Tamam. Ablah'ın sünnesinde vesaire. Şimdi ikincisi her kim imanda istisna caizdir derse yani inşallah ben müminim. Bunu caiz görürse inşallah müminim demeyi Çünkü mürciye görmez. Sen inşallah müminsin. Müminim diyemezsin. Mürciye göre. Kesin müminim diyeceksin. Sen imanında şüphe mi ediyorsun? Diyorlar. Biz de diyoruz ki inşallah zaten şüpheyi ne yapmaz? Şüpheyi gerektirmez. Biz bunu geçen derste anlattık. Yanlış hatırlamıyorsam. Her kim imanda o zaman istisna derse İrca, istisna yapmak yani inşallah, istisnadan kasıt ne? İnşallah. İnşallah müminim derse, inşallah müminim demek caizdir derse, ircadan beri olmuştur. Çünkü neden? Ee, Mürciyeler istis imanda istisnayı asla caiz görmezler bir nokta hariç. Onlar zaten gelecek inşallah. Ee, çünkü Abdurrahman İbnül Mehdi mesela, bizim selef alimlerimizde. Diyor ki, aslı ı irca, istisna, irca'nın, mürciyeliğin aslı nedir? İstisna yapmamaktır. O zaman sen yaptığın zaman mürciyenin aslına ne yapmış oluyorsun? Muhalefet yapıyor. Baktığın zaman el, elbani istisna hanım da ne yapar? Caiz olduğunu söyler. Tamam. Peki neden? Çünkü bunlara göre zaten bu mürciyelere göre iman kamil değil mi? İman kâmiye olduktan sonra neden istisna yapasın ki sen? Çünkü istisnanın beş, beş vecihi var. Bunların hiçbirine sen muhtaç değilsin. Biz bunların hepsini anlattık. Üçüncüsü. Üçüncü bir şey. Kişi bunu yaptığında, söylediğinde ne yapmış olur? Kendisini ircadan bere etmiş olur. Mürciyeler azalar ile işlenen ameller sebebiyle ne yapmazlar? Ha? Tekfir etmezler. Tamam İbn-i de Sârim-ül dediği gibi. Mesela Mürciye der ki Allah'a ve dinine seven nedir? Kafirdir. Tamam. Sünni, selefi, ehli sünnet. De der ki aynı şekilde Allah'a ve dinine seven nedir? Kafirdir. Aynı şeyi söylerler. Tamam. Ancak selefi kişi bunu söylerken başka bir şey kasteder. Mürciye bundan da başka bir şey kasteder. Selefi, sünni, ehli sünnet birisi Allah'a ve dine söven kişi kafirdir dediği zaman, sövmek bizatihi küfürdür bunu kasteder. Yani sövmenin bizatihi kendisi nedir? Küfürdür. Ancak mürci birisi mürci birisi bunu söylediği zaman, sövmek bizatihi küfürdür demez. Sadece küfrün delilidir veya küfre bir alamettir. Kalbinde küfür etmesine, kalbinden küfür kastetmesine bir alamettir der. Tamam. Ve Şeyh Elbani'nin sözlerini tahkik ettiğinde işte bunu ancak işte eee Elbani'nin sözlerine karşı cahil olanlar yani 3-5 sözünü alıp bilmeyenler bunu söylüyor. Zannediyor ki Şeyh Elbani de bunu katli olarak böyle şey. Halbuki değil. Çünkü en büyük delil gelecek şimdi birazdan Anlayacağız tamam O zaman bir insan 3. nokta olarak kendisini mürciyelikten nasıl beriye eder? Bazı ameller vardır ki derehli sünnet onların bizzati küfürdür. Adam kalbiyle küfrü kastetmezse bile. Yani Allah'a sövmenin Allah'a sövmenin dinden çıkaracak bir şey olduğunu bilmesi veya dinde haram olduğunu bilmesi onu onun küfür olarak onu küfür olarak işlemesi için yeterlidir. Onu yaptıktan sonra o küfüre girmesi için ne yeterlidir? Allah söylemenin küfür olduğunu veya Allah söylemenin caiz olmadığını bile bilsene küfüre girmesi için yeterlidir. Ama mürciye için böyle değil. Adam küfür ettiği zaman kalbiyle de küfrü kastederse küfür etmeyi kalbiyle de niyetlenirse böyle kafir olur. Anladık? O yüzden Ehl-i sünnetten, mürciye der ki Allah'a ve dinine söven kafirdir, ehl-i sünnette de der kafirdir. Ama mürciyeye göre, şey ehl-i sünnete göre, Allah'a ve dinine söven bu sövmenin bizatihi nedir? Sövmenin bizzat kendisi nedir? Küfürdür. Mürciyeye göre küfre bir alamettir. Küfrün bir delildir. Yani tabir sahihse o küfür etmeseydi bile zaten o kafirdi. Neden? Çünkü küfür etmeden önce, önce kalben zaten diledi bu. Kalben o küfür ediyor zaten. Kalben itikad etmiş. Küfrü kastetmiş veya küfür etmenin caiz olduğuna kalben inanmış. Sonra da diliyle onu söylemiş. O dil kalbinin alameti olmuş oldu diyorlar. Yoksa meselenin bizzat kendisi küfür değildir gibi. Anladık burayı. O zaman mürciye ameli bizzatihi olarak ne yapmaz? Küfür diye vasıflamazlar. Neden? Çünkü amel imandan cüz değil. Amel imandan cüz değil ki. Böylelikle küfür çeşitlerine amel küfrünü nasıl sokacaklar ki bunlar? He? Değil mi? Dördüncüsü kişi yaptığı zaman ne olacak? Kendisini mürciyeliğinden beri edecek. Dördüncü olarak. Mürciyeler günahların imana zarar vereceği görüşündedirler. Bak bu dörtle üç birbirine bağlantılı dikkat et. Mürciyeler günahların imana zarar vermeyeceği görüşündedirler. İmana zarar vermeyeceği. Ehl-i Sünnet ise bunlara bu konuda ne? Ehl-i Sünnet ise bunlara ne? Bu konuda muhalefet eder. Özellikle zaten i̇mam Ahmed Ahmet de ne? Buna dikkat çekmiştir. Neden şimdi bu konu ebriyle bağlantılı? Şimdi dedik ki ebri, küfür ameller var. İstediğiniz zaman imana zarar veriyor. Zararı da İmanı kaldıracak derecede bir zarar. Bu dördüncü konuda imana dinden çıkarmayacak bir amel ama bu imana yine zarar veriyor. Kim buna inanırsa yine mürcelikten kendisini ne yapmıştır? Beri etmiştir. İkisi birbiriyle bağlantılı. Bakşe mesela amellerin imana, bazı amellerin, terkinin veya masiyetlerin imana zarar vereceğini kabul eder. Bu kişi ee, cehenneme arz olabileceğini ee, benimser. Kabul eder Şeyh Elbani de. Tamam. Burayı da anladık. Beşinci ve son. Buna işte İmam Ahmet dikkat çekmiştir zaten. Beşinci ve son. Kim bunu yaparsa yine kendisini icadan ne yapmıştır? Beri etmiştir. Selefe göre iman söz ve ameldir. Şimdi biz hiçbir zaman demiyoruz. Elbani'nin imanla alakalı bazı söz lafzi olarak hiçbir hatası yok demiyoruz. Bu anlaşılmasın. Ama ehli sünnet midir? Evet, ehli sünnettir. iyi bir ehli sünnettir. Hem de Allame'dir. Zamanımızda yaşayan en büyük alimlerdendir ve müceddittir. Bu aslında en büyük müceddidlerindendir Elbani. Ancak işte cahil olanlar ona tan ta eder. İlimden haberi olmayanlar ne yapar? Ona tan ta eder. Hiç alimi olmayanlar Alim diye sandıkları da işte normal bir ilim talebeleri olanlar. İşte bu cahiller. Anca tahane ederler Yani tabir ise nasıl mesela mahalle köşelerinde sokak serserileri varsa, ilim adına da böyle serseriler var sağda solda köşede. Bu serseriler tahane derler. Yani 3-5 ayetle, 3-5 nasla, Arapça yok, gramer yok, sahne yok, belagat hiç yok, usul hiç okumamış. Okuduğunu da kendi kavasına göre okumuş. Alimlerin dizinin dibinde hiç ilim almamış zaten. Selefin kaynaklarına zaten hiç dönmeyle alakası yok. Selefin lafızlarını tahiril etmezler. Selefin fehmine müracaat etmezler. Yani bu insanlar tane der. Şimdi Selefe göre iman söz ve ameldir. Bu beşincisi. Kim bunu söylersene kendisine ircadan beretmiştir. Selefe göre iman söz ve ameldir. Ancak mürciyeye göre amel imandan değildir. O zaman bir insan dese ki iman söz ve ameldir. Söz ve den kastımız ne? Dilin sözü ve kalbin sözü. Amelden kastımız ise kalp ameli ve azaların ameli. Yani kim? iman söz ve ameldir veya iman kalb ile tasdik, dille ekran azalarla ameldir derse eee kim bunu derse ne yapmıştır? Kendisini ircadan beri etmiştir. Baktığın zaman Şeyh Elbani bunu da söyler. Yani Sübhanallah. Yani beş tane şey zikrediyoruz burada. Diyoruz ki bunlardan herhangi bir tanesini söylemek ircadan kişiyi beri eder. Baktığın zaman beşinde de söylüyor Elbani. Anladık? Ancak mürciye göre ne dedik? Amel imandan değil. Bundan önceki zaten Bunda şey ne? Mesela Selef'ten örnek olarak. Dikkat edecek olursak e, az önceki İbnül i sözünde. Ne gördük biz? İbnül i Mübarek kendisini mürciyeden beri ettiğini göstermek için bu sözünü öne sürmedi mi? Ne demişti? Ben iman söz ve ameldir diyorum. Nasıl mürciyelik görüşünü benimsemiş olurum ki diyor. Demişti değil mi? İbn-i Mübarek. Bunu öne sürmüştü. Demek Selef'te bunların hepsi, bu kalıpların hepsi asıldır. Ve bu kalıplardan bu asıllardan herhangi bir tanesinin kendi akidesinde kendi sözlerinde asıl edilen insan mürciile ne yapmıştır? Muhalefet etmiştir kendisini mürciyelikten beri etmiştir. Önümüzdeki ders devam edeceğiz inşallah. Allahu alem. Sallallahu aleyhi ve